They are changing İyi akşamlar değerli Açık Radyo dinleyicileri, 94.9 Açık Radyo'da bir zamanlar değişirken programda daha sizlerle beraberiz. Ben Mahir Ilgaz. Ben Altuğ Güzeldere. Ben de Güven Güzeldere. Evet, e, Açık Radyo'nun İstanbul stüdyolarından ve e, çeşitli uydu bağlantıları sayesinde e, işte ABD'den 3 programcı olarak bir süredir, bir yayın döneminin az geçkin bir süredir devam ettirdiğimiz zamanlar değişirken programında bu hafta müjdeli bir haberle başlayalım. Bu hafta, evet, e, Bob Dylan'ın ikinci albümüyle ilişkimizi bitiriyoruz. Şimdilik. Evet Sadece 27. haftadayız ve 27. programımızdayız. Ee, Hoşbürk bahar akşamında, bir Mayıs akşamı, 8 Mayıs saatlerimiz 21.02 ee, canlı yayında bir kez daha karşınızdayız. Ve az önce biten programla da bir e, bağlantı olsun, devamlık olsun. Kabilden Bob Dylan'ın *Fryeville* Bob Dylan, Free Will and Bob Dylan uh, albümünün albüme giremeyen uh, kayıtlarını çalmaktaydık bir süredir. Şimdi o kayıtlardan ilgili bir parçaya devam edelim *Going to New Orleans*. You just got a bad luck so. Ee, böylece program e, konuklarımız da Nihal ve Baroğlu'na bir e, selam e, göndermiş olduk. E, Bob Zulu'nun e, gidişini, e, gitmeyi anlatan bu şarkısıyla. E, az önce Altı ile Mahir de e, bahsettiler. Aslında bir yayın dönemini, bir stüdyo albümünü tamamlamış. İkincisinin de yarım e, çalmış olarak e, bitirmeyi becerdik. ikinci yayın döneminde e, zamanlar değişirken e, galiba gelecek hafta e, Bob Dylan'ın bizim programımıza da ismini veren e, albümün üçüncü stüdyo albümü e, Times Very Changing ile e, sürdürüyor olacağız. E, ben e, çok kısaca bir iki şeyden bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu akşam Dinleyenlerimiz arasında Beşiktaşlı da Galatasaraylılar varsa e, maçı seyretmek yerine bizi dinledikleri için kendilerine teşekkür ederiz. E, i̇kinci olarak e, bugün Anneler Günü bütün annelerin e, altıyla benim annemiz Aile Güzel de dahil olmak üzere Anneler Günü'nü kutlamış olalım. E, son olarak da e, birkaç haftadır John Birch Society Blues e, ya da Salt in John Birch Paranoid Blues diye de bazen geçiyor. İsimli bir şarkıdan bahsediyorduk. The Free Will Bob Dylan albümünün ilk baskısında yer alan ama daha sonra siyasi nedenlerle dağıtılmayan ve ikinci baskısında giremeyen, daha doğrusu ikinci baskısının yapılmasına sebep olan şarkı bu John Birch Blues. İlginç bir hikayesi var. John Birch derneğinin ikinci bir hikayesi olduğu gibi Bob Dylan'da bu John Birch derneğiyle Amerika'nın 1960'lı yıllarda işte kapı arkasında yatak altlarında her yerde komünist avına çıkmış olan bu dernekle bir paralel yapı gibi bir örgütlenme ile komünist aramaktalar alay bir şarkı fakat hem Bob Dylan'ın bu albümünü lanse edeceği televizyon programına çıkamamasına neden oluyor Hem de albümün ikinci baskı yapmasına ilginç bir hikayesi var biraz bundan konuşacağız Bir de ben çözüm ayıyla altı bırakmadan önce Bugün okuldaki bir toplantı yüzünden programdan erken ayrılmam gerekiyor Evet, bugün pazar ama e, final sınavları zamanında böyle şeyler oluyor. Onun için e, herkesten özür dileyerek bunda bilginmiş olayım. E, peki John Birch Society nedir bu arkadaşlar? John Birch John Birch Society 1958 yılında Robert Welch tarafından e, kurulan bir e, anti totaliter bir e, sivil girişim imiş en azından kendini öyle tanıtıyormuş ama e, baktığımız zaman evrimi içinde giderek e, aşırı sağ e, bir yere kaymış ABD'de e, komünizm karşıtı son derece ırkçı göç karşıtı bir e, şey haline gelmiş oluşum haline gelmiş Bob Dylan için bu program için önemli nedir tabi o da şudur Bob Dylan'ın ikinci albümünde sık sık bu albüm çalmaya başladığımızda dile getirmiştik ilk baskısı işte bugün piyasada eğer bulabilirseniz hani 40 bin dolar falan eden o ilk baskısında dört tane farklı şarkı var aslında o dört farklı şarkıdan bir tanesi de John Birch Society veya Talking John Birch Paranoid Blues isimli parça. Parça Dylan tarafından e, ilk olarak işte Seager'ın da içinde olduğu, Pete Seager'ın da içinde olduğu Broadside dergisinde e, yayınlanıyor 1962'de, Şubat 62 Dolayısıyla Ocak veya Şubat 62'de yazılmış olduğu e, düşünülüyor ve e, sözleri içinde e, John Birch e, örgütü, John Birch cemaati topluluğunun e, Yek'ten... E, ...Hitler destekçisi olduğu falan gibi imalar da var. Kolombiya, Bob Dylan'ın plak şirketi. işte bu imanın bütün John Birch topluluğu üyelerine gidebileceği gibi bir çıkarımda bulunuyorlar avukatlar. Evet. Ve bunun işte kendileri için bir dava anlamına gelebileceğini veya bunun gibi bir şeyler söylüyorlar. İşte John Hammond konuyla ilgili diyor ki... Bob Dylan'ın o dönemki prodüktörü yani, yani Pete Seeger albümlerinde ben bundan çok daha kötü şeylere koyup hiç başıma bir şey gelmedi. Dolayısıyla saçmalığın daniskasıydı diyor bununla ilgili. Ve fakat ne oluyor? Free Bill'in Bob Dylan albümü basıldıktan sonra geri çağrılıyor albüm. Çok alışık olmadığımız bir durum. Ve işte bu parçanın çıkartılmasıyla işte dört parça daha üç parça daha ekleniyor. Ona işte yerine daha önceki programlarda bahsettiğimiz gibi yenileri geliyor ve albüm tekrar piyasaya sürülüyor. Dolayısıyla parçanın böyle bir hikayesi var. Parça yoğun olarak aslında belki dinlesek sonrasında biraz konuşsak çok konuşmuş olduk. Parça bir kulak verelim sonra neden bahsettiğinden konuşuruz. Abi senin ekleyeceğim bir tamam. şey var mıydı? Yok dinleyelim. Tamam. This is called Talkin' John Birch Blues. And there ain't nothing wrong with this song. feeling sad and kind of blue I didn't know what I was gonna do the communists was coming around he was in the air they was on the ground they was all over. So run down most hurriedly, and join the John Burt Society, got me a secret membership card, went back home to the yard, started looking on the sidewalk, under the hedges. Looked under my bed, I was looking every place with them gold-darn reds Looked behind the sink and under the floor Looked in the glove compartment of my car, couldn't find any Looked behind the clothes, behind the chair Looking for them reds everywhere Looked up my chimney hole, even deep down inside my toilet bowl They got away some footsteps by the front porch door so I grabbed my shotgun from the floor snuck around the house with a huff and a hiss saying hands up you communist There was a the mailman he punched me out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 I quit my job so I could work alone. Got a magnifying glass like Sherlock Holmes. Following some clues in my detective bag, I discovered red stripes and the American flag. Betsy Ross. and spy, Lincoln and Jefferson and a Roosevelt guy, to my knowledge, there's just one man that's really and truly an American. That's George Lincoln Rockwell. I know for a fact he hates commies because he picketed the movie Exodus. I finally started thinking straight when I run out of things to investigate. I couldn't imagine nothing else, and I'm home investigating myself. Oh, but don't find out too much. Good God. John Birch Society Blues, Bob Dylan Dandenibyx, 1962 yılında yayınlanmış olan Dylan'ın ikinci stüdyo albümü The Free Will'in Bob Dylan'ın ilk baskısında yer alan ama e, bu baskının e, dağıtılmamasına ve yeniden e, basılmasına sebep olan şarkı bu. E, bu John Virch ile e, belki yapılabilecek en iyi şeyi yaparak e, Bob Dylan e, bu insanlarla alay ediyor ve şarkıda az önce dinlediğiniz gibi diyor ki John Birch cemaatine üye oldum Her yerde kızıl komünist Aramaya başladım Bacaya baktım Sandalyemin altına baktım Hatta tuvalet deliğine bile baktım Fakat Bu kızılları hiçbir yerde bulamadım Tahkikat yapacak insan Kalmayınca Kendi üstümde tahkikata başladım Tanrı yardımcım olsun Diyerek şarkıyı bitiriyor Evet Hatta şarkı sözleri içinde de işte bir postacıyı da komünistlikle falan itham ediyor. Adam da bunu yumruklayıp bayıltıyor falan işte şarkıcı şeye göre. Şarkının gidişine göre öyle ilginç bir parça. Bayağı güzel dalgasını geçmiş. Sözler böyle. Parça aslında John Birch Society'den bahsediyor. Hani gerçek bir cemaat ABD içinde ama... Vurgu yaptığı nokta yine ABD tarihinin, Amerika tarihinin belki de en önemli kara lekelerinden bir tanesi olan McCarthy'izin dönemi, McCarthy'cilik dönemi. Senatör McCarthy 50'lerin yılların ortasında aslında kendi partisinden yani Cumhuriyetçi Parti'den Eisenhower, Başkan Eisenhower iktidara gelene kadar ee, ...çok ciddi bir cadava başlatıyor... ...işte komünizm konusunda... ...işte Hollywood'da karşı olsun... E, ...çeşitli kamuda çalışan insanlara karşı olsun... E, ...birçok insanın işini kaybetmesine... ...işte e, bazılarının... hapis cezaları almasına falan... E, ...ön oluyor... ...ve toplumda çok ciddi bir sansür... E, ...baskıcılık akımını... E, ...başlatıyor... E, ...ta ki... ...işte... ...Eisenhower... E, İtibara gelip de artık McCarthy'nin kendi faaliyetleri kendi partisine dokunmaya başlayana kadar e, ve ne oluyor? Sonuç olarak e, işte orduya sataşıyor, oradaki generalleri sataşıyor bir noktada e, işte ucu kendine dokunuyor bir yerde ve e, aslında McCarthy'nin kendi asistanı Roy Cohn için e, insanlardan e, işte sık sık e, işte kıyak geçmelerini, torpil istediği falan filan da biliniyor. Bu Roy Cohn'da ilginç bir kişilik. John Burr Society'e doğrudan bağ olan bir kişilik bu arada. Avukat. Ee, ve e, MacArthur'dan sonra da epey karanlık bir e, kariyeri var. Hatta ölmeden önce, hemen önce e, şeyi kaybetmiş. E, avukatlık yapma haklarını falan kaybetmiş, eline alınmış. Daha sonra hayatı da e, Al Pacino tarafından Angels in America isimli bir kısa... E, ...daha doğrusu bir tiyatro oyununun televizyon uyarlamasına da Al Pacino tarafından canlandırılmış Roy Cohn'un hayatı. Böyle de Talking John Burge Society Blues'un ilginç Amerikan tarihine birkaç on yıl üzerinden dokunan bir hikayesi var. Güvensen, erkence ayrılacağım dedin. Şimdi mi o? Bunu bir netleştirelim istersen şarkının arkasından e, ben ayrılıyorum. E, fakat John Birch Society Blues hakkında senin de altyazı söyleyecek bir şeylerin vardır belki. Ee, var hani sen hoşçakalın diyor musun demiyor musun bilemedim. Tamam var. ben böylece hoşçakalın demiş olayım o zaman bir yandan programı dinlemeye devam edeceğim okula giderken. Tamam peki. Ee, bu Tolkien John Birch Paranoid Blues aynı zamanda Bob Dylan'ı Amerika'nın CBS televizyon kanalında yayınlanan en popüler televizyon şovlarından birisi olan CBS CBS'e çıkmasıyla ilgili de ilginç bir epizot var hayatında. Şöyle ki CBS'deki pazar akşamları yayınlanan Ed Sullivan Show şov gelecek vadeden müzisyenleri de şey çıkartıyor, şova davet ediyor, çıkartıyor, şarkı söyletiyor. o kadar ki Elvis Presley daha önce bu şova çıkmış, 1964'te daha sonra Beatles çıkacak, gerçi 64'te Beatles belli bir üne kavuşmuş özellikle ama Bob Dylan da ilk albümünün yayınlanmasından sonra bir davet alıyor ama işte şey için bir e, test kaydı yapılıyor, o yapılıyor ama e, bu memnun kalmıyorlar. Bu ilk albümünden sonra e, yılında durumdan mutsuz ve herhalde beni bir daha çağırmazlar diye gidiyor. İlginç bir şekilde e, ikinci albümü Freewill'inin e, yayınlanmasına çok az bir zaman kala e, diyorlar ki tamam sen gel, Ed Sullivan şova çık. Ve 12 Mayıs 1963'te Dylan'in şova çıkması üzerine bir şey yapılıyor, plan yapılıyor. Şovdan bir gün evvel provalara geliyor Bob Dylan ve diyor ki ben John Birch Society blues'u söyleyeceğim. Tamam kabul görüyor. Bir gün önce yapılan provalarda da gayet iyi gidiyor. Et da memnun şeyden durumdan. E, fakat şeye gittiği zaman e, ertesi gün e, şova katılmak için Bob Dylan gittiği zaman e, pro, kanal yöneticileri diyorlar ki e, biz senin bu şarkıyı çalmana müsaade edemeyeceğiz çünkü John Burge Society üyeleri bize karşı dava açabilir sıkıntılı bir durumda kalabiliriz o yüzden başka bir şey söyle e, Bob Dylan da buna kızarak ben bunu söyleyeceğim, söyletmezsiniz de hiçbir şey söylemiyorum. Programa da katılmıyorum diyerek setten ayrılıyor. Ee, bu olayda e, New York Times, Billboard, Village Voice gibi e, gazete ve dergilerde haber olarak yayınlanıyor. Ed Sullivan da e, Bob Dylan'ı aslında arka çıkıyor, destekliyor. Diyor ki bizim programımızda... E, ...başkan John Kennedy ile bile... ...alay eden insanlar oldu... ...şaka yapan insanlar oldu... ...neden John Burst Society... ...bundan muaf olsun... E, ...fakat... ...CBS e, şeyi değiştirmiyor... E, ...bu arada... ...Kolombiya'da CBS'in zaten... E, ...bağlı kuruluşu... E, ...oradaki karar değişmiyor... ...bu şekilde... E, ...Bob Dylan programı... ...katılamamış bir şekilde... ...olay sona geliyor... Ee, ama bir bakıma bu Bob Dylan için avantajlı bir iş de oluyor. Ee, o günlerde Bob Dylan neredeyse günden güne veya haftadan haftaya şarkı yazma yeteneklerini geliştirdiği ve e, en büyük hitlerini arka arkaya yazdığı için e, işte bu Dem'in bahsettiğimiz plak plak plan geri çağrılması ve planın içinden çıkartılması da üzerine. ...bunun üzerine bir, bir nevi pazarlık yapılıyor. O zaman Bob Dylan diyor ki... ...albümdeki üç şarkıyı da ben sizin çıkartmanızı istiyorum. Ve ilk baskıda olan... ...Let Me Die In My Footsteps... ...Rambling Gambling Willie ve Roxanne Gravel... ...albüm dışı kalıyor. Onun yerine Dylan'ın daha sadece günler önce bestelediği... ...çok taze olan üç şarkı giriyor... Bunlar Masters of War, Girl from the North Country, Bob Dylan's Dream. Hatta Tolkien World War III Blues'da bu fırsattan istifade albümün içine giriyor. Ee, sonuçta Bob Dylan'ın bu işten karlı çıktığı söylenebilir. Hem prensiplerini savunmuş bir insan olarak belli bir çevrede e, ünlü daha da yayılıyor. Hem de... E, İstemediği bir takım parçalar e, albümden çıkartılıp yeni parçalar giriyor. E, meşhur tarihe geçmiş Ed Sullivan şov olayı da böyle. Evet şimdi o çıkan parçaları dinleyince insan ya nasıl olur diyor bir yandan ama giren parçaları dinleyince de... <gülüyor> <gülüyor> böyle olur. Evet diyor. böyle olurmuş evet. diyor hakikaten Will'in e, albümü. Önemli bir albüm. Geçtiğimiz hafta çok da laf ettik Bob Dylan'a. Bu hafta biraz toplayalım. <gülüyor> evet, şey genellikle biraz kızıp biraz seviyorduk. Geçen hafta sırf kızma haftası gibi oldu. Ya çal demiyorum Bob, hobi olarak gene çaldı. <gülüyor> şeyde en azından yaz e, kredilerde. Altına söyle, evet. Evet, o zaman yapıldığı gibi. Neyse, eee... İkinci parçamızı da çaldık bu John Bird Society Blues meselesini bitirdiğimiz için ben son derece memnunum çünkü bir süredir bahsetmek istiyordum gerçi e, daha konuşacak çok şey var ama belki e, yarın öbür gün artık öyle şeylere vaktim olduğunda blogda yazarız bunları hı hı. daha detaylıca şimdi e, bugünkü listemize devam edelim benim favori parçam geliyor. Yani büyük ihtimalle e, Bob Dylan tarafından seslendirilen ve benim e, dinlediğimde en fazla sevdiğim üç parçadan bir tanesidir. O önemli bir Yok var. Şey yok. Hiçbir önemi yok tabii. Hani benim öyle sevmem bir şey yok da. Çünkü birçok insanla dinlettiğimde bu parçayı bu yorumu beğenmiyorlar. Mesela ya Dylan yorumu olmamış falan yorumunu çok duydum. Ee, çok da aslında cover'ı da yapılmış. Yorumlanmış da bir parça galiba. Yani evet da bir yorum sonuçta. Orijinal parça değil ama ııı e, Pek olmamış. Hatta kendisi de konserde sadece iki kere söylemiş. Yani hmm. repertuarına çok sık döndüğünü biliyoruz. Çok fazla konser verdiği için. Hani kendisinin olmayan yorumladığı parçaları bile sık sık seslendirdiğinin bir çoğunu biliyoruz ama... ...bunu erken dönem kariyerinde söylemiş. Sonra da bırakmış parçayı. Şimdi kulak verelim üstüne daha sonra biraz konuşuruz. Peki Bob Dylan'dan dinliyoruz. Moon Shiner. I've been a moonshiner For seventeen long years I've spent all my On whiskey and beer. I go to some hollow and sing of my still. whiskey don't kill me and i don't know what will them by room and drink with my friends where the women can't follow and see what I spend God bless them Pretty women, I wish they was mine Their breath is as sweet as The dew on the vine dollars when I'm hard up religion when I die they hold It gets empty. It's sure rain. Moonshiner, ee, ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama e, yani bence güzel parça. Kötü müyorum? Ben yayına Ben gayet güzel Be beğendim. Evet, biz de beğendik. <gülüyor> ee, heyecan yarattı stüdyoda hatta <gülüyor> parça. Ee, evet. Peki, e, o zaman yani parça hakkında biraz Konu, üstüne konuşacağımız şeyler var. Hikayesi, işte gelişi, gidişi, şeceresi hakkında daha konuşacağız. Ee, bazı karışıklıklar da var ama... ...epey de, senin de dediğin gibi epey de yorumlanmış bir parça. Şimdi benim yine hmm. e, bu program için e, seçtiğimiz yorumlardan bir tanesi... ...Cat Power yorumu, e, Moonshiner'ın. Ona kulak verelim isterseniz. Evet, ha. sık sık ben Cat Power'ın... Dylan'ı coverladığını görüyorum. Güzel yorumlar da yapıyor zaman zaman. Bu da zaten biraz hani Dylan yorumuna ben çünkü Moonshine'er geleneksel bir parça ama hani Dylan yorumuna benzer diye seçtiğimiz bir yorumdu. Kat Power'da severiz. Bir ona kulak verelim sonra üstüne konuşuruz biraz daha. Moonshiner. Moonshiner parçasının aslen e, tam olarak nereden çıktığı bilinmiyor. Büyük ihtimalle ABD menşeli yani orijinal olarak e, ABD'deki folk şarkılarını çünkü birçoğunun blues ya da folk e, bir şekilde işte eski dünyaya, İngiltere'ye, İrlanda'ya, İskoçya balatlarına e, dayandığını işte melodilerini e, ya Afrika'dan ya e, Avrupa'da bir yerlerden ödünç aldığını biliyoruz veya temalarını diyelim sadece melodi değil. E, bu parça içinse büyük ihtimalle Tommy Makem'a göre e, tersi oluyor. Amerika'dan İrlanda'ya geçiyor. İrlanda'da e, içki şarkıları popülerdir. E, dinleyenler bilirler. Evet. Ya... ...şeye göre bir rivayete göre... ...1920'lerde alkol yasağı... ...Amerika'da geçerliyken... ...işte yazıldığı söyleniyor... ...işte moonshine... ...tabiri caizse ne olarak çevirebiliriz aslında moonshine'ı... ...şey kaçak içki boğuma. mi? Boğuma, Heh, boğuma içki... Boğuma ee, ...işte yok. boğuma içkici... ...ama e, parçanın sözlerinde... ...işte alkol yasağına vesaire... ...öyle bir vurgu yok... ...daha çok işte hayatını e, izbe... ...bar köşelerinde... E, ...meyhane köşelerinde diyelim... ...geçiren işte den bahsediliyor. Oradaki moonshine ifadesi de şeyden geliyor... ...küçük bir tarihi not. Bu, bu boğma işte viskileri neyse... ...Romları üreten kaçakçılar... ...ay ışıklı gecelerde... ...başka hiçbir ışık kullanmadan... ...bunları katırların sırtına fıçılarda yüklüyorlar... ...ve bir yerden bir yere gidiyorlar. O yüzden moonshine'lar... ...şeysi, ifadesi oradan geliyor. Evet, e, parça böyle bir parça. Dediğim gibi ben Dylan yorumunu epey beğeniyorum. Ee, ama baktığımız zaman yani Dylan'ın söylediği 62-63 döneminde dahi e, tek söyleyen değil. E, Roscoe Holcomb kaydetmiş. E, Dave Van Rock kaydetmiş. Aynı dönemlerde Rolf Kahn kaydetmiş. E, epey kaydı yapılmış bir parça. E, daha yeni, daha modern e, günümüze yakın olarak da işte dinlediğimiz Cat Power yorum var. Elliot Smith yorumu var. Jeffrey Foucault, The Tallest Man on Earth. E, Rumble Seat, Cast Iron Filter. Var oğlu, var. Yorum bir... ...parça. Moonshiner. Evet. Bir ilginç tarafı da... E, ...parçanın şu. Dylan'ın Freewheel'in albümünde... ...görmeye başladığımız bir trend şu. E, ya... ...mevcut folk şarkılarını... E, ...alıyor, çok değiştiriyor. Ve tanınmaz hale getiriyor. Kendi yorumunu katıyor. Ya... Özgün beste yapıyor ve o dönemde yaptığı özgün bestiler hep e, genelde siyasi toplumsal olaylara vurgu yapan özgün bestiler. Mooshiner öyle değil. E, o bakımdan azınlıkta kalan bir parça. Belki bundan dolayı da daha sonraki konserlerinde çok çalmayı tercih etmemiş olabilir. Onu da e, söyleyelim. Hı. Evet ama dediğimiz gibi Free Will'in albümüyle görmeye başladığımız önemli bir eğilim. İşte bu siyasi olaylara, e, güncel siyasi olaylara daha doğrusu çok daha fazla değinmeye başlaması bir yandan da 1963 yılındayız. 27 Mayıs 63'te ikinci albüm Freewheel'ın yayınlanmış durumda. ilk albümde sadece birkaç Bob Dylan bestesi daha çok jenerik şarkılar varken burada o yer değiştiriyor. Fazlasıyla kendi bestelerini yayınlıyor. Benim şahsi hissim o dönemdeki kız arkadaşı Suzy Rotolo'nun da etkisiyle daha çok topikal şarkılar dediğimiz sosyal içerikli konularda yorum yapan şarkılar yapmaya başlıyor. Aslında bunları yaparken de bir Phil Ox gibi işte başka kim diyebiliriz şey hani o günlerin folk müzik uyanışındaki isimler gibi doğrudan ee, ...şu oldu bu oldu bu oldu... ...diye anlatmıyor bunları... ...çok daha stilize po ediyor po değil mi? Po poetik bir şekilde... ...stilize ediyor... Ee, ...ve daha dolaylı yoldan... ...söylüyor ama yine de... E, ...işte... ...vatandaşlık... ...hakları konusunda... E, ...gitgide daha... ...öyle deniyor... ...terzüm edeceğim... ...parmakla işaret eden yani... ...tam bir, bir parmağını basan diyebiliriz... ...belki Türkçe şarkılar yazmaya başlıyor. Tam da bir e, neslin sesi olması olayı da o günlerde çıkıyor. Hatta e, galiba e, Washington'da bu 28 Ağustos 1963'te yapılan Dr. Martin Luther King'in de en meşhur konuşmasını yaptığı o bir rüyan var. I have a dream dediği. E, açık radyoda da zaman zaman Station ID olarak o, o, o cümleleri yaralıyor Martin Luther King'in o konuşmayı yaptığı en meşhur e, 200 bin kişilik bir toplantıda e, Bob Dylan, e, John Bailey'le beraber çıkıyor e, iki şarkı söylüyor e, Only a Pawn in Their, their Game ve Blowing in the Wind e, bir kitapta bu e, Bob Dylan'la ilgili Nigel Williamson'ın yazdığı That Straight Guide to Bob Dylan'da diyor ki Bob Dylan o iki şarkıyı söyleyip bitirdiği zaman artık bir neslin sesi olmuştu. En azından beyaz orta sınıf aktivist protestocular için olmuştu. Belki daha militan siyahi Afrikalılar, Afrikalı ...Amerikalı gençliği için olmamıştı Olmamış, ama... ...olmamış, evet. Daha, ...daha işte orta sınıf, beyaz protestocular için iki şarkı bittiği anda Bob Dylan artık bir e, neslin sesiydi. Çok da memnun değil. E, hatta o parçaları söylerken dahi çok memnun olmadığına dair e, bazı e, anlatılar var. İşte donuk olduğu işte falan filan gibisinden... Başka kaygılar da olabilir gerçi bunlar. Evet, o günlerde ilginç bir şekilde Bob Dylan habire şey diyor. Ben bir protest şarkıcı filan değilim. Yazdıklarım da protest şarkılar da değil. Böyle bir amacım yok. İşte hani yanlış anlamayın aman filan diyor. Bu şeyden sonra 28 Ağustos 1963'teki bu meşhur Washington yürüyüşü ve protestolarından sonra birkaç ay sonra 22 Kasım 1963'te başkan John Fitzgerald Kennedy vurularak öldürülüyor. Ve bu da aslında Bob Dylan'da çok paranoyakça hislere sebebiyet veriyor. Hatta Kennedy öldürüldüğü zaman... E, Bodil'in e, kız arkadaşı Süzerotoğlu'nun evinde 48 saat hiç evden çıkmadan, hiç televizyonu kapatmadan sadece televizyon seyrediyor. E, ve işte şey demeye başlıyor. Ya Bu ülkenin başkanını bile gündüz gözüyle vurabiliyorsa bu insanlar e, hani ben bir kendi halinde şarkıcıyım. Bir akşam Konserden çıktığımda gelip karanlık bir sokakta bunlar beni vurur mu çok rahat vurabilir. Böyle bir şey oluşmaya başlıyor. Evet oluşmaya başlıyor ama öte yandan e, kendisine Dylan'a yine e, bu dönemde bir ödül e, veriliyor e, ve işte ödülün verilmesinin e, sebebi de aslında bu yurttaş hakları mücadelesindeki e, rolü Dylan'ın daha doğrusu öne çıkması diyelim bir, Yani çok ciddi bir rol yok birkaç tane parça söylemek dışında evet. fazla ciddi bir söyleyemde de bulunmuyor. Yani siz, birkaç yerde işte siz ne istiyorsunuz? İyi bir şeydir herhalde. Ben de onu istiyorum falan meyalinde. Gayet içi boş açıklamalar var siyaseten. Evet bir, bir kitapta vardı. Diyordu ki Bob Dylan mesela Vietnam Savaşı hakkında gerçekten ne düşündüğünü bugüne kadar hiçbir zaman söylemedi. Mesela. Yani böyle işte meta son derece... Her şey... Aslında parçaların da işin ilginç tarafı. Yani çelişkili <gülüyor> tarafı bu. Parçaları bu kadar iyi yapan bu. Yani Times There Are Changing parçası mesela. Önümüzdeki hafta geçeceğiz o halde. rüzgarda dostum diye. Aynen. <gülüyor> Times There Are Changing... Şimdi e, zamanlar değişiyor. Bizim programın da adına aldığı parça. Yurttaşlık haklarıyla ilgili olabilir. İşte... E, örnek veriyorum... E, işte iklim hareketiyle ilgili olabilir. E, hard rain is fall. Nükleer... Savaşla ilgili olabilir, işte çevre hareketleriyle ilgili olabilir, her şeyi uyarlayabilirsiniz. Parçaları zamansız yapan aslında bu kadar güzel yapan da bu belki de biraz bilinçli olarak adamın içine katmaya çalıştığı bu şeylik, e, muğlaklık. Evet. Artık bilinçli mi değil mi bilmiyoruz ama e, bilerek veya bilmeyerek çok hoş parçalar yazdı aşikar. Neyse şeye geçelim mi? Evet. Şey bu Tom Paine... Heh, ilginç bir alıntı çünkü. Ödülü o. evet. bu Bob Dylan'ın hayatında da ilginç bir an. Ya iyi bir şey yapmaya çalışmış. O yüzden çok ağır e konuşmak <gülüyor> istemiyorum. Yani şey e ödülü hak etmediğini aslında ödülü alması gereken başka insanlar olmaz olduğundan falan filan bahsetmiş anladığım kadarıyla. Şeyden e bu... Küba'ya gitmeye çalışan bir grup var. İşte Küba'nın işgalini... ...daha doğrusu Küba'ya karşı yapılan harekatı protesto eden... ...o gruba atıfta bulunuyor önce falan filan. İşte engellenmeleri ıvır zıvır derken... ...sonra... <gülüyor> ...evet bir, bir, bir pardon ben bir adım geri yediğim bu... ...Tom Payne ödülü... ...bunu da e, Emergency Civil Liberties Commission diye bir e, grup veriyor. Kötü adlı bir... E... Grup diyelim. A, a, a, a, acilciler e, Sivil Özgürlükler Komisyonu. E, aslında bu çok e, prestijli bir ünür. Ödül o kadar ki mesela bir önceki yıl Bertrand Russell'a verilmiş. Bu bile evet. ne olduğunu anlatıyor. E, fakat Bob Dylan e, konuşmasını yapmaya veya ödülü almaya son derece sarhoş bir şekilde çıkıyor. ...şeyde de var. Sallanıyor zaten, görüntülerde de var. Evet ve e, tabii filme de çekilmiş bu aslında rahatlıkla bu görüntülere ulaşmak mümkün Neyse şey. işte bu şeyi derken çıkıyor ödülü almaya. Daha sonra nasıl kendisinin hak etmediğinden, işte başka insanların hak ettiğinden... ...işte e, ülkedeki artan siyasi baskı ortamından bahsetmeye giriyor ki zırvalıyor. Diyor ki yani... ...anlıyorum diyor hani bu şeyi anlıyorum diyor... ...başkan Kennedy'yi vuran adamı Lee Oswald'ı anlıyorum ben diyor şimdi... ...hani tabii ben vuramazdım ama işte bir insan nasıl o aşamaya gelir... ...anlıyorum vesaire gibi konuşunca... <gülüyor> ...yuhalanıyor, ıslıklanıyor... ...ondan sonra yani yuhalayabilirsiniz ama bunun ne alakası var konuyla falan gibi... ...artık iyice sıvamaya devam ediyor... <gülüyor> Ondan sonra diyor ki bu benim konuşma hakkım konuşma Amerikalıların vardır sık sık işte Hı -hı. Bu ifade özgürlüğüme girer e, Bill of Rights işte özgür konuşma ifade özgürlüğüme girer. Ondan sonra da e, James Forman ve e, Şiddetsiz e, Öğrenciler Koordinasyon Komitesi adına e, işte Küba'ya gidenler adına ödülü kabul ediyor. Herhalde o James Forman ve diğer komitenin diğer üyeleri o sırada kendilerini bir yere diri diri gömmeye çalışıyordur <gülüyor> eğer canlı dinliyorlarsa bunu. Evet bu Bob Dylan o konuşmada bayağı bir yuhalanıyor ve şey ıslıklanıyor. Ondan sonra aslında çok kısa bir süre sonra bir özür mahiyetinde bir yazı yayınlıyor. Ama diyor ki sonradan orada orta sınıf, orta yaşlı radikaller... Ve baktıkça e, seyircilerin arasında oturan e, bu, bu insanların benim yanımda olması lazım diye düşünüyordum. Ama onlarla hiçbir bağlantı kuramıyordum. Ve hiç onlardan da hoşlanmıyordum diye. Böyle kıvırıyor de. sonra. Özürden kıvırıyor değil mi? Evet. Ama evet. tabii burada asıl mesele bence şu tın sesi. <gülüyor> biraz siyaseten e, henüz senin aramızda konuşurken dediğin gibi 22 yaşında olması ve... Hani ee, Süzü Rotoğlu ve onun etrafındaki insanlarla angajmanını bir kenara koyarsak siyaseten biraz tınlıyor olması. Evet, evet. Peki Çok sahiplerimiz... iyi şarkılar yazabilirsiniz. Bu çok iyi konuşmalar yapacağınız anlamına gelmez. Tabii yani çok iyi bir ressam da olabilirsiniz ama berbat bir insan olabilirsiniz. Örnekleri o, o var. O işte şeyin Haşa, hayatın çelişkilerinden bir tanesi. Yok demiyoruz. Şimdilik. Ha ama kendilerimizle konuştuk. Yarın öbür gün çıkıp da ben Trump'ı destekliyorum. İşte, işte budur falan filan derse... ...o zaman ritüel halinde. hem programı bitiriyoruz... ...hem de ritüel halinde bütün ne kadar plak, kayıt varsa... ...hepsini radyonun önünde yakıyoruz. Yani herhalde böyle bir şey yapmaz ama... E, ...imkansız yüzde yüz der misin diyemem. Ben de diyemem şu anlarda. Peki e, programı bitiriyoruz. Sona geldik. Aslında bir parçalık sanırım e, süremiz var. Ama bu parça... E, alt techlerden çalacağımız... ...son parça olsun. Bir tane kalmıştı... ...çünkü Hı. Free Will'in Bob Dylan... ...albümü için yapılan ama albüme giremeyen... ...kayıtlar arasında çalmadığımız... Bunu da, ...bununla beraber bir tane parça kalacak. Onu da anonsunu yapalım ama isteyenler kendileri dinlesinler. Şimdi çalacağımız parçanın adı... ...Vichita Blues... ...Bob Dylan'dan. Çalamayacağımız parçanın adı da... ...yine Dylan'dan What You Gonna Do. İkisini de... ...yani bulmanız, dinlemeniz mümkün... ...ama biz kendi aramızda bu Free Will'inle bağımızı şimdilik kopartmak için Witch the Blues'u nokta olarak seçtik. yo sad Çita Blues, Bob Dylan'ın ikinci stüdyo albümü Free Will'in için hazırladığı ama albüme almadığı Outtake denilen parçalardan sondan bir öncekiydi. Ee, ama bizden bu kadar diyelim Free ile ilgili olarak artık önümüzdeki haftaki programda e, Dylan'ın üçüncü albümüne, üçüncü stüdyo albümüne geçmeyi hedefliyor olacağız. Geçeceğiz. Evet, yani meteor falan çarpmazsa arada. Evet. Bu akşamlık zamanımız doldu bu kadar. Program destekçimiz Müfit Erkarakaş'a teşekkür ediyoruz. Tabii teknik masada Selahattin her zamanki gibi biz toparladı sağ olsun. Ve 21.57 sarhoş atlar zamanına stüdyoyu bırakmak üzere bu akşamlıkta size veda ediyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Zamanlar değişirken. Pop dinin şarkılarıyla yarımız. Enemy rival the scene with their red out of here. Say the joke or Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Altuğ Güzeldere, Güven Güzeldere.